ve onun için 47 senedir hocanız kürsüde 47 senedir hocanız kürsüde devamlı olarak idarecilerden idarecilerden köyünde tarla süren çiftçi amcaya varıncaya kadar top yeku'na sesleniyoruz. Saadet istiyor musunuz? selamet istiyor musunuz? Pırıl pırıl melek haslet bir cemiyet bir millet istiyor istiyor musunuz? Hapishaneleri boş, tutuk evleri boş, mahkemeleri boş, fazilet yuvaları top dolu melek haslet insanların yaşadığı caddeler ve kaldırımlar istiyor musunuz? İslam ve yine İslam ve yine İslam muhterem Müslümanlar. Göreceksiniz, ilim onda, iman onda, ahlak onda, edep onda, adalet onda, iffet onda, namus onda, şeref onda, şecaat onda, cesaret onda, dürüstlük onda, kuvvet ve kardeşlik onda, sevgi onda, geçim onda, birlik onda ve dirlik onda muhterem Müslümanlarım. Böyle olunca şöyle diyebiliriz: Müslüman ol, kurtul. Delikanlı, delikanlı. Şöyle diyebiliriz: Müslüman ol, kurtul. Bütün dertlerin devası. Muhterem Müslümanlar, arada bir latif etmek istiyorum. <gülüyor> Şimdi gazetelerde yeni bir ilacın ismi yazılı ve büyük boy ilanlarıyla kansere devadır, mansere devadır, kalbe devadır, o birine devadır, diğerine devadır, iç hastalıklarına devadır, dışı. Yani saymadık şey bırakmıyorlar. Bu ilacı aldığın zaman taze hayata erersin. Bir tek ölmesin diyemiyorlar muhterem Şumanlar. İlacın reklamında bir tek ölmezsin ölüme de devadır diyemiyorlar hemen hemen içerisinde her şey varmış maddi olarak böyle muhterem Müslümanlar manevi olarak hem de maddiyatımızı ayarlayarak muhterem Müslümanlar eğer vücudu eğer vücudu masiyetle içkiyle kumarla kumarla sefahat ve fuhuşla tahrip edersen hocam nuskan değmedi sık sık da suyunu iç diyesi gelir insanın hani bazen ben de öyle diyorum muhterem Müslümanlar bu tarif ettiğiniz ilaçlar o vakit diş sızısını bile gidermez niçin adamın iç hayatı iç alemi yıkılmıştır zira ayakta taş, taş kalmamış ki ilaçını yapacak öyle olunca maddi bütün ilaçların da deva olarak tesiri için yine İslam diyoruz muhterem 9 ya. yaşında çocuk, gözünde gözlük, muhterem emirler, bakınız cemiyete. 9 yaşında çocuk, gözünde gözlük, dizinde romatizma. Doktor aman bu romatizma kalbe vurabilir. Çocuğu bundan saklayın, sakının diye başlıyor. Daha 7 yaşında, 9 yaşında çocuklar. Gözler zayıf. Niye? Doğarken televizyonun karşısında Hele hele o şiddet ve dehşet filmleri Asabi bakımdan da yavrucağızı yıkıp tahrip ediyor Cemiyet için daha küçükten Şer unsuru olarak yetişmeye başlıyor muhterem Müslümanlar Ama Doğarken İslam'ın kucağına verdiğiniz bir yavru Doğarken İslam'ın ellerine kucağına verdiğiniz bir yavru Beyin perdeleri pırıl pırıl. Kalp, som altın gibi, çelik gibi bir kalp. Yıkanmış bir ruh, muhterem Müslümanlar. Her yönüyle yetişkin bir yavrucağız. Geleceğin Fatihidir. Gece, geleceğin Yavuz Selim'idir. Geleceğin Kanuni'sidir. Geleceğin Osman Gazi'sidir. Hocam yani Osman Gazi, Orhan Gazi falan derken evet muhterem Müslümanlar Osmanlı dedemin asaletine meftunum, onların derdiyle, sevgisiyle doluyum, Osmanlı yaşayıp, Osmanlı ölmeye talibim, tamam mı? Ve oğluma devamlı telkinim, oğlum kozmopolit, köksüz haydutlara verecek bir nefeslik boş vaktimiz bile yok, ecdadına layık bir evlad olarak yaşayacaksın, Dinine ve milletine hizmet edeceksin. Pırıl pırıl zinde bir vücutla yaşayıp iman ve aşkla Resulullah'ın manevi kolları üzerinde gülerek öleceksin diye vasiyet ediyorum muhterem Müslümanlar. Kur'an-ı Kerim'de diğer ayet-i kerime, zaten geçen derslerimizde zaman zaman okuduk muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak yine İslam için buyuruyorlar. El yevme ekmeltüleküm dínekum ve tamamtık عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ey kullarım hadiseyi çok iyi hatırlayacaksınız Fahri Kainat Zebul Rahmede Haccul Vedada devesinin üzerinde o büyük kayaların oraya kadar çıkmış vedah hutbesini okuyor Cenabı Cibril geliyor ve bu ayet-i kerimeyi getiriyor muhterem müslümanlar Elle gün, ekmelti leküm dineküm ve etmametu aleküm nimeti ve raziyetu lekümül İslam dina. Bugün nimetinizi ikmal ettim. Bugün dininizi tamamladım ve bugün sizin ancak Müslüman olmanızdan İslam dininden raziy oldum buyuruyor Tamam mı? Kapı caminin muhterem cemaati. Bu necip milletin başka bir din aramaya filan ihtiyacı yok. 1400 küsur senedir arştan inen İslam'ın, Kur'an'ın, arşa gönlü açık Hazreti Muhammed'in getirdiğiyle dolu bir milletiz biz. Gayri'nin vereceğine getireceğine galptan gelecek, Amerika'dan gelecek de biz adam olacağız. Şaşırma yahu. Müslüman kardeşim şaşırma ya bu. hocam. Ben Müslümanım diyecek. Sonra amel etmeye gelince bize bırakacak. O vakit geçiniriz diyor adam. Müminler, Konya'lar dinliyor musunuz? Dininle Elhamdülillah Müslümanım diyecek. Sonra şeriatı garra, nizam-ı ilahi, vahyi hak, Allah'ın emirleri, Resulullah'ın koyduğu ölçülere gelince Yo öyle şey yok diğer ayet celle inşallah esas konumuza geçeceğiz Ayet okuduktan sonra diğer ayeti celile Cenab-ı Hak ve men yebteği gayrel islami dinen felen yukbele minuh ve huve fil ahireti bir kimse şaşırır da yolunu kaybeder aklını kullanmaz şeytani duygularına esir olur da İslam'dan gayri bir din bir nizam seçecek olursa felen yukbele min o kimseden bu kabul edilmez diyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ın buyruğu böyle. İslam'dan gayri bir yol tutan kimseden kabul edilmez mahşerde. Ve dünyada ne olur muhterem Müslümanlar? İşte gördüğünüz gibi olur ya. Hocanın hayatı tehlikede, profesörün hayatı tehlikede, polisin hayatı tehlikede, amirin hayatı tehlikede, memurun hayatı tehlikede. Hocam bununla da kalmıyor, köyler cayır cayır yanıyor, masum yavrular kurşunlar altında, kanlar içerisinde, masum, günahsız yavrular. Ya! Gazete okuyorsunuz, radyo dinliyorsunuz şu İstanbul'un haline bir bakın her gün anne babaları tedirgin eden her gün vazife yapanları kedere sokan ve her gün Türkiye çapında şu kadar insan ölü, bu, öldü bu kadar vazifeli katledildi <gülüyor> vallahi ve billahi saadete eremeyeceksin yarının bugününden daha korkunç olacaktır ancak bir tek yol var arşın sahibine sımsıkı sarılıp bu milletin mukaddesatına saygı göstereceksin. Cenab-ı Hakk'ın vahyini hayata hakim kılacaksın. İnsanları insanları kalp ve ruhuyla arşa bağlayacaksın. O gönülde artık kötü düşünce yok. Muhterem müminler hani eskiden hocalarımız böyle bir şeyi söyledikten sonra arada bir anlatabildim mi derlerdi eski hocalar. Tabi biz ahir zaman hocasıyız, kıyamet hocasıyız. İşi onlar kadar yakıştıramıyoruz. Kusurumuzla beraber bizi kabul buyurun cemaat-ı Müslümin. Tamam mı? Fertlerin kalbini tutacaksın. Hocanız 47 senedir böyle diyor. Adamın kafasını koparıyorsun. Çare değil. Şimdi onu da yapamıyor ya adamın kafasını koparıyorsun çare değil kalbini kurtaracaksın kalbini çünkü bütün huzurlara hükmeden bedendeki kalptir eğer o kalbi iman ve aşkla doldurursan salıver yahu kuzum korkma artık salıver artık tamam mı kalp iman ve aşkla eğer dolu olursa artık ondan korkma Hani ben sana söylerim de eskiden beri eğer memur veya amirse masasından devlet malı bir toplu iğneyi Allah'a kasem ederin yakasına sokamaz toplu iğneyi kalbine kadar batar çünkü. Devletin bir verak kağıdını bir tek zarfını zimmetine getiremez. Hazreti Ömer'in adaletinde söyleyeceğiz. Cenabı Ömer din duygusu dedim de peşin söylemiş oluyorum. Muhterem siballar bir dostu geliyor elli defa duyduğunuz elli birinci defa tekrar duyun diye söylüyorum. Mum yanıyor Hazreti Ömer'in önünde. Ashabı mesalihin işiyle meşgul. Bir dostu hususi bir iş görüşmek için geliyor. Bir dakika bekleyin diyor. cemaat İslamiyenin İslamiyye'nin ashabı mesalihin işi bittikten sonra o mumu söndürüyor. Masasından çekip ikinci bir mum daha çıkarıp onu yakıyor. Şimdi buyur kardeşim diyor. Konuşabiliriz diyor. Ya Omar söndürdüğünde mum, yaktığın da mum. Bu senin yaptığındaki hikmetle be? ben anlayamadım diyor. Efendi kardeşim, evvelki mum Beytül Mal'indir, millet hakkı var. Özel işimi onun ışığında konuşamam diyor. Onu söndürdün. Kendi maaş ve paramla aldığı mumu yaktım. Şimdi rahat rahat istediğimiz gibi artık hasbihal edip konuşabiliriz diyor. Ya ben müminim, Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Ben müminim, bundan aşağısına kıyamete kadar razı olmayacağım. Esselam. Ya Hazreti Ömer gibi olacaksın veya beni yanında göremezsin. Gönlüm ne kadar mütevazı ve alçak olursa olsun himmetim alidir. Ben büyük insanların ışığında yaşamak istiyorum muhterem müminler. Büyük insanların ışığında yaşamak istiyorum. Tufeylilerle artık kalp ve ruhum bakımından ülfet mümkün değildir. Çünkü İslam'ı biliyorum muhterem Müslümanlar. Elhamdülillah. Yani bu kadarını söyleyebilirim. Çünkü İslam'ı biliyorum elhamdülillahi teala. Evet. Melekutiyet nizamı arş nizamı, Kur'an nizamı Hazreti Muhammed'in koyduğu ve vazetti ilahi nizam. Onun ışığında insanların şerefi Cenab-ı Halik-ı Zülcelal'in rızasına kadar ulaşıyor. Ya Rabbi bizi İslam'ın büyük neşesinden mahrum etme. <Gülüyor> Muhterem Müminler, bu bir mukaddime ve diyoruz ki İslam